Budullahi min shaitan rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirabbil ve sırnam ve laĥirīn. Ve ilā jami'l anbiyā'ī Ve ilā jami'l iblījī. Ve Bugün inşallah hep beraber Allahın el-hadi ismini anlamaya çalışacağız. Hadi hidayeti veren demektir. Günde beş vakit namazda Allah'tan istediğimiz hidayettir. Ehdine siratel müstakim derken, Ya Rabbi bize hidayeti ver. Bizi siratel müstakime, dost doğru yoluna hidayet et derken, Ya Rabbi, hadi isminle bize tecelli et demiş oluyoruz. Allah hadidir, hidayeti verendir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor ve kefa bir ke hadiyen ve nesira. Hidayetçi olarak, yardımcı olarak Rabbin kafidir. Rabbin yeterlidir. Hidayet senin Rabbinin hidayetidir. Gerisi gerisi delalettir. Allah'ın hadi ismiyle nesir ismi beraber gelir. Evet, hadiyen ve nesira. Allah hidayeti verir, hidayet yolunu gösterir, sonra da hidayeti isteyene yardım eder. O tek başına hidayette olamaz. Mutlaka yardıma ihtiyacı vardır ve Allah ona yardım eder. Neyle yardım eder? Peygamberiyle, Resulleriyle yardım eder. Vahyiyle, ile yardım eder. Onun için Allah'ın Resulleri hidayetçidir. Ona iman edenler aynı şekilde Mehdi'dir. Yani hidayete vesile olanlardır. Allah'ın kitabı Kur'an, vahiy, hidayettir. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Zalikel kitabu la reybe fih hüden bu Allah'ın kitabında hiçbir şekilde şüphe olmaz, şüphe yoktur. Bundan şüphe edilemez. Muttakiler için hidayettir. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek isteyen, öğrenmek isteyen, sorumluluğunu yerine getirmek isteyenlere hidayettir. Yolu gösterir. Resul Efendimiz bu vesselam buyurdu ki ben Fatiha'yı kulumla aramda bölüştürdüm. Yarısı bana ait, yarısı da ona aittir. Kulum Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde bana hamd etmiş olur. Bana tahmid etmiş, beni övmüş, bana hamd etmiş olur. Er-Rahman, Rahim, Malik-i Yevmiddin dediğinde beni tazim etmiş olur. <gülüyor> Mülkün bana ait olduğunu, ebedi hayatta hesabın bana ait olduğunu, evet, beyan etmekle İyyake na'budu ve iyyake dediğinde kulluğunu kabul etmiştir abdoluğunu kabul etmiştir. Allah'ın da ilahlığını, Rablığını, Rahmanlığını, Rahimliğini, mülkün sahibi oluşunu kabul etmiştir. Buyurdu ki, bundan sonrası kuluma aittir. Kuluma istediği verilmiştir. Kul ondan sonra ne diyor? Ehdine el müstakim. Bizi siratel müstakime hidayet et ya Rabbi. Allah ayet kerimede buyurdu, kim hidayeti isterse, onun hidayetini arttırırız. Kim hidayette olursa, onun hidayetini ziyadeleştiririz. Yani hidayette olmak yetmiyor. Sırat-ı olmak yetmiyor, bir de yolu yürümek gerekiyormuş. Hidayeti arttırıp, kemale ermek gerekiyormuş. Bütün ibadetler bunun içindir. Allah'ın bütün emirleri, bütün nehileri bunun içindir. O sırat ı müstakimi yürüyüp, maksuda varmak için, Allah'a vasıl olmak için, cennete varmak için lazımdır, gereklidir. Bu ehdine sirat-ı müstakim, Ya Rabbi bizi sirat-ı müstakime hidayet et. Dost doğru yoluna hidayet et. Elbette ki dost doğru yol nedir? Kul bunu bilmez. Kim öğretecek? Allah öğretiyor. Sıratellezine en amta aleyhim. O yol ki o hidayet yolu ki kendisine nimet verdiğin kullarının yolu. Beni o yola hidayet ettiriyorsun. O yola hidayet olmak için bir de hidayetçi lazım. Bu hidayetçinin ya peygamber olması lazım ya da peygamber varisi olması lazım. Yani tek başına, sirat-ı müstakime hidayet olmaz. Hidayetçisiz hidayet olmaz. Ayetleri okurken hep beraber göreceğiz. Allah hidayeti nasıl tarif ediyor, nasıl hidayette olmamızı istiyor, onu beyan ediyor. غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَدَّالِينَ Hidayette olmayanlar senin gazabına uğramıştır, delalete kalmıştır. Bizi onlardan eyleme ya Rabbi diye dua ediyoruz. Allah da kuruma istediği verildi buyurur. Bir kul böyle dua edince Allah ona hidayeti verir. Onu sirat-i müstakime hidayet eder, ona yolu gösterir. Ama o yolu anladıktan sonra, gördükten sonra, bildikten sonra eğer yüz çevirirse... Allah buyurdu, kendilerine hidayet geldikten sonra, yüz çeviren zalimleri, fasıkları Allah hidayete erdirmez. Allah o imkanı tanımıştır. O o imkanı kabul etmemiştir çünkü. Reddetmiştir. Diliyle ehdine el müstakim demiştir. Ama ne dediğini bile anlamamıştır. Allah'tan ne istediğini anlamamış. Onun için Fatiha'yı eğer namazda okuyorsak Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam la salate illa fatiha buyurdu. Fatihasız namaz yoktur dedi. Namaz olmaz dedi. Fatihasız namaz olmaz. Eğer fatihayı okurken ne söylediğini bilmiyorsan ha fatihayı okumuşsun ha bakara suresini okumuşsun ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. O zaman o zaman Fatihasız namaz yoksa Fatiha'yı bilmeden, anlamadan ne söylediğini bilmeden kılınan namaz namaz değildir dedi. Namaz olmaz dedi. Allah bize akıl vermiş. Aklımızı kullanmamız gerekir. Eğer Allah namaz kılan Fatiha'yı okurken kuluna Fatiha'yı kulumla aramda bölüştürdüm. Yarısı bana ait, yarısı ona aittir ve kuluma istediği verilmiştir dedi. Kul Fatiha'yı okuyor ama ne istediğini bilmiyor. Bu Fatiha'yı okumuş mudur? Okumamıştır. Fatiha'yı kendisiyle Rabbi arasında bölüştürmüş müdür? Bölüştürmemiştir. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn derken yalnız sana avdoluyorum. Yalnız seni seviyorum. Yalnız seni istiyorum. Seni istiane ediyorum ben senin abdınım, ben senin kulunum ben senin aşığınım demediyse o Fatiha'yı okumuş mudur? okumamıştır ehdine siratel müstakim siratel lezzine en'amta aleyhim derken Allah'tan siratel müstakimi istediğini kendisine nimet veren kulların yolunu istediğini onlarla beraber olmayı istediğini bilmiyorsa, bunu söylemediyse Fatiha'yı okumuş mudur? okumamıştır namazı olmuş mudur? Bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Herkes baksın, söylesin. Namazı kılmış olabilir ama namazı ikame etmemiştir. Bu yakı misala. Namazı ikame et dedi Allah. Namazı kıldı, namazı ikame et. Yani namazı ayağa kaldır dedi. Namaz ayağa kalksın. Sen namazla beraber ayağa kalk. Sen namazla beraber Allah'ın huzurundadır. Allah ile beraber o. Namaz müminin miracıdır. Namaz ile evet, Allah'ın huzurundadır. Namaz senin miracın olsun. Eğer namaz kılarken kendimizi Allah'ın huzurunda bilmiyor ve tatmıyorsak bu namaz miracı olmamış namazdır. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam miracı olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın da miracı yoktur. Yani biri namaz kılmıyorsa oh, Allah'ın huzurunda durmadı. Onun miracı olmaz dedi. Ama kıldığı namaz onu miraca taşımıyor, Allah'ın huzuruna taşımıyorsa da onun da namazı olmamıştır. Onun da namazı yoktur. Onun için namazı kılarken mutlaka Allah'ın huzurunda olduğumuzu Resulullah Efendimiz'in mirajda Allah'ın huzurunda durduğu yerde durduğumuzu unutmamamız lazım. Allah'ın huzurunda durmamız lazım. Dururken sohbetimizi Allah ile yapıyoruz. Evet, hamd ile başlıyoruz. Ya Rabbi hamd senin içindir. Övme övülme senin içindir. Övgiye layık olan sensin. Rabbil alemin. Errahmanirrahim maliki yevmidin. Sen Rahmansın. Sen benim Rahman Rabbimsin. Sen benim Rahim Rabbimsin. Maliki yu middin, din gününün sahibisin, hesap gününün sahibisin. Beni hesaba çekecek olan sensin. Onun için iyya ve iyya kenastahin, yalnız sana abd oluyorum ve yalnız seni istiyorum. Yalnız senden istiyorum, seni senden istiyorum. Senden hidayeti istiyorum, senden sirat ve müstakimi istiyorum, senden kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayı istiyorum. Beni onlarla beraber, hayatı onlarla beraber yaşayayım. Onların kazandığını kazanayım. Yoksa gazaba uğramış, delalete kalmış olurum ya Rabbi. Beni onlardan, bizi onlardan eyleme. Diyorsun. Kime söylüyorsun bunu? Allah'a söylüyorsun. Herhalde kendi kendine söylemiyorsun. Sen bunu Allah'a söylemedinse, nasıl Fatiha olsun, nasıl namaz olsun, nasıl miracı olsun? Olur mu? Olmaz. Din taklit değildir. Allah taklidi kabul etmez. Hakikisini kabul eder. Hakikisini. Yoksa Allah'ın huzuruna çıkmaya tenezzül etmemişiz demektir. Evet. Bu durumda Allah'ın hadi ismini anlamak için Fatiha'ya bakacağız. Hidayete erenler kimlerdir? Allah'ın Hadi ismi bize tecelli etmiş mi? Bize tecelli etmesi ayrı, bizden tecelli etmesi ayrıdır. Eğer bize tecelli etmişse biz de hidayette oluruz, sırat-ı müstakimde oluruz. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber oluruz. Onların kazandığı nimeti kazanırız. Gazaptan, derletten de uzak kalmış oluruz. Allah'ın hadi ismi bizim için tecelli etti demektir. Allah'ın hadi isminin bizde tecelli etmesi için de bizim Allah'a davet etmemiz gerekir. Hidayete davet etmemiz gerekir. Eğer bizimle beraber olanlar, sorumlu olduklarımız bizimle beraber hidayete eriyorsa, bu durumda Allah'ın hadi ismi bu sefer bizden tecelli etti. Bu isim bizde tecelli etmiş demektir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle. Allah'a davet ederken, hidayete davet ederken, hikmetle davet etmek lazım. Yani Allah'ın muradı nedir onu anlatmak lazım. Bir de en güzel söz neyse onu söyle. Onunla davet et. Yani karşındaki senin sözünden muhabbet alsın. Senin sözünde Allah'a yakınlığını tatsın. Allah'ın huzurunda olduğunu tatsın. Yoksa birine öğretirken, sen bilmiyorsun ben biliyorum, dur sana öğreteyim dediğinde zaten orada ne hikmet kalır ne de güzel söz kalır. Sadece sözle Anlatmak yetmez, bir de halimizle anlatmamız lazım, halimizle. Hidayetteki biri, sirat müstakimdeki biri, Allah'a giden biri demektir. Allah'ın hesabını yapan biri demektir. Biri ona baktığında bu hali onun üzerinde görmelidir. Demek ki Allah'ı sevenler böyleymiş. Demek ki Allah'a abd olanlar, kul olanlar böyleymiş. Demek ki Allah'a iman edenler böyleymiş. Teslim olanlar böyleymiş. Ne güzel bir kul demesi lazım. Ne güzel bir insan demesi lazım. Keşke ben de bunun gibi olsaydım demesi lazım. İşte bu onu haliyle hidayete davettir. Yoksa sözüyle davet etmiş, haliyle hidayetten uzaklaştırmış bu yalandır. Bu yalancıdır. Sözünü hali yalanlıyor. Sözünü kalbi, gönlü yalanlıyor. Bu yalancıdır. Allah böylesine olanlara yalancı dedi. Halımızın bizi anlatması gerekiyor. Evet. Allah ayet-i kerimede Allah kafirleri hidayete erdirmez dedi. Yani bile bile inkar edenleri hidayete erdirmez dedi. Allah zalimleri hidayete erdirmez dedi, kendine zulmedenleri. Aydınlık olduğu halde kendini karanlıkta bırakanları hidayete erdirmez dedi. Aydınlığı görüyor, Allah'ın nurunu görüyor, Allah'ın vahiyini görüyor. Allah'ın ne buyurduğunu görüyor, biliyor ama gözünü, gönlünü kapatıyor, kendini karanlıkta bırakıyor. Allah bu şekilde kendine zulmedenlere, zulmedenleri hidayete erdirmez buyurdu. Allah fasıkları hidayete erdirmez buyurdu. Bu üç sınıfı hidayete erdirmez buyurdu. Fasık kimdir? Ben müminim diyor. Ben Müslümanım diyor. Ama mümin gibi de kafir gibi yaşıyor. Hali तौरî kafir gibidir. Sözü, kafirin sözüydür. Rabbini ciddiye almamıştır, kendini ciddiye almamıştır. Allah'ın kelamını duyunca tamam der, doğru der ama kendi bildiğini yapmaya devam eder. Hayatını Allah'ın emrine göre yaşaması gerekirken, nefsine göre yaşar, topluma göre yaşar, çevresine göre yaşar, başkalarına göre yaşar. Evet, bu fasıktır. Allah fasıkları hidayete erdirmez buyurdu. Evet. Hidayet demek, siratel müstakim demektir. Dost doğru Allah'a giden yol demektir. Bize Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazandıran yol demektir. Bizi cennete götüren yol demektir. Daha önce anlatmıştım. Cennet hayaliyle olmaz. Belki ben cennetliyim demekle kimse cennetlik ki olmaz. Kıyamet günü ben hesabı bilmiyordum dersek Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluruz. Benim hesabım nedir bilmiyordum. Cennete mi gidiyorum, cehenneme mi gidiyorum dersek Allah'ın ayetlerini yalan saymış oluyoruz. Haşa Allah'a yalancı demiş oluyoruz. Hiç kimse bunu söyleyemez. Herkes gideceği yeri biliyor. Cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor? Herkes bunu biliyor. Allah ayet-i kerimede buyurdu. İnsan kendi nefsi üzerinde şahittir. İnsan bunu biliyor dedi. Kıyamet günü defterini, kitabını eline veririz. Al kitabını oku deriz. Bugün hesap sorucu olarak sen kendi nefsine yetersin. Sen kendine yetersin deriz. Hesap neye göredir? Kur'an'a göre. Kur'an aynı zamanda ahiretteki hesap kitabımızdır. Hesabı Kur'an'a göre vereceğiz. Uymuşsak kazanıyoruz, uymadıksa kaybediyoruz. Hiç bunu anlamayacak bir şey yoktur. Bir de cennetlik insanla cehennemlik insan apaçık bellidir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Cehennemde ateş yoktur. Herkes ateşini beraberinde götürür. Cennette nimet yoktur. Herkes nimetini beraberinde götürür. Cennet güzellik yeridir. Cehennem de azap yeridir. Bir insan eğer gönül itibariyle gönlü cennete dönmüşse o cennetliktir. İnsanlar onun elinden, dilinden eğer fayda görüyorsa insanlara nimet oluyorsa insanlara cennet olmuş demektir. O gönül cennet olmuşsa cennete layıktır. Ama etrafındakiler, çevresindekiler, yakınları ondan sıkıntı duyuyorsa, çevresine sıkıntı veriyorsa, azap olmuşsa o gönül cehenneme dönmüş bir gönüldür. O cehenneme layık olur. Kendi gönlündeki ateşi oraya götürüyor. Oradaki ateş Burada insanlara verdiği, mahlukata verdiği sıkıntıdır. O ona cehennemde ateş olur, azap olur. Nimet de burada insanlara yaptığı güzelliktir, iyiliktir, ikramdır, nimettir. Orada ona nimet olur. Ama yaptığı her şey mutlaka ona ya nimettir ya azaptır. Buyurdu ki, Resulullah Efendimiz Vesselam, müminin mümine tebessüm etmesi sadakadır. Tebessüm edince cennete nimet gönderiyor. Kendi gönlünü cennete çevirmeye çalışıyor. Buyurdu gene bir mümin bir mümine tersye baksa hakkı geçer. Azab ol diyor o dava. Sadece ters baktığı için. Hiç kimse kendini savurmaya çalışıp ben haklıyım diyemez. Bunu söylemedi. Sen haklı mısın, haksız mısın demedi zaten. Tercihini yap dedi. Senin tercihin Allah ise, ebedi hayatsa, cennetse yapman gereken budur. Yok sen ciddiye almıyorsan istediğini yap. Bunun içinde hidayette olmak lazım. Sırat-ı müstakim'de olmak lazım. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber olmak lazım. Onlar gibi olmaya çalışmak lazım. Yoksa yoksa nefsimize uyarız. Allah ayet-i buyurdu. Kötü işi kendisine güzel gösterilen. Hiç iman edip salih amel işleyenler gibi olur mu? Allah fasıkları hidayete erdirmez. Bu fasıktır dedi. Kötü işini güzel görüyor. Allah'ın hâvi ismiyle ilgili ayetleri hep beraber okuyacağız. Allah'ı bilmeden, tanımadan, el-esmaul hüsnasından isimleriyle bilmeden, tanımadan, iman etmemiz mümkün değildir. Ben Allah'a iman ettim deyince, Allah bizi hüzure alsa, sorsa, kulüm sen bana iman ettin mi? Evet ya Rabbi sana iman ettim. Hadi anlat bakayım ben kim? Beni anlat, tabi beni anlat. Ben kendimi sana, Peygamberime vahyedip tanıttım. Kur'an'da kendimi sana tanıttım. Senin için tecelli edecek 99 tane vasfım vardır, İsmim vardır dedim. En güzel vasıflar bana aittir. Senin halife olarak benim bu isimlerimle isimlenmen, vasfımla vasıflanman gerekir dedim. Hadi beni anlat bakayım, ben kimim? Ben kimim, sen kimsin? Beni anlatabildiğin kadarıyla kendini bilmiş oluyorsun, tanımış oluyorsun. Kaç tane isminden ne kadar anlatabiliyor, ne kadar o isimlerle isimlenmiş, Allah'ın o güzelliğiyle güzelleşmişsek, İspatlamışız demektir imanımızı. Yoksa bilmek de yetmiyor. Yani 99 ismi sayıp manalarını bilmekle, anlatmakla da olmuyor. Bir de o isimlerle isimlenmen lazım. Onunla güzelleşmen lazım. Yoksa ne olur? Yoksa kitap yüklü, merkep gibi bilgisini yüklenmiş olursun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve kezalik. Bu böyledir dedi. Caznalik hulli nebiyin minel mujrimin Biz her peygambere mücrimlerden düşmanlar kıldık. Mücrimleri, cürüm işleyenleri, suçluları Allah'a karşı suçlu olanları peygamberlere düşman kıldık. Niye Allah mücrimleri peygambere düşman ediyor, mücür müctiendleri ona düşman ediyor. Onlar manevi olarak büyüsün diye, hidayete ersin diye, hidayetçi olsun diye, hidayete erecek olanlara yardım etsin diye. Hayat bir imtihan çünkü ve kefa bir Rebi ke ve nesira hidayetçi olarak ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Ne demek yani? Niye ve kefa bir Rabbike hadi ve nesira dedi? Ve kefa billah da diyebilirdi. Allah hidayetçi ve yardımcı olarak yeter diyebilirdi. Senin Rabbin dedi. Bir Rabbi. senin Rabbin. Ben senin Rabbinim dedi. Sen benim kulumsun dedi. Seni yaratan benim, seni büyütecek olan benim. kemale erdirecek olan benim. Hidayete erdirip, sırat-ı müstakim yoluna koyup kendime taşıyacak olan benim dedi. Korkma dedi, endişe etme. Ben senin Rabbinim. Hem hidayeti veririm, hem hidayetçiyi veririm. Bununla beraber, bununla yardım ederim. Senin Rabbin benim. Bir de birebir sana yardım ederim hidayet yolunda. Evet. Ve kefa Rabbike Hadiya. Hidayetçi olarak senin Rabbin yeter. Kendine başka yolda hidayet arama demektir. Hidayeti mi istiyorsun? Rabbin hidayeti de hidayetçiyle göndermiştir. Kur'an'dan başka hidayet kitabı arama. Allah'ın Resulü'nden başka hidayetçi arama. Men yehdillahu fehuvel muhtedi. Allah kime hidayet verirse o hidayettedir. Ve men yudlil fe ulayke humul Kime de hidayeti vermezse o delalette kalır, delalettedir. Onlar Hüsrana uğrayanlardır. Onlar zarar edenlerdir. Onlar kaybedenlerdir. Evet. Allah kime hidayet verirse. Kiminle hidayet veriyor? Allah peygamberiyle hidayeti verdi. Kitabıyla hidayeti vermiştir. Eğer başka yerde hidayet arıyorsak bulamayız onu. Peygamberi Allah'ın kitabıyla hidayeti verdi. Kıyamete kadar da onun varisleri Allah'ın kitabıyla hidayeti verir. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Kim Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulmazsa ne olur? Delalete kalır ve hüsrana uğrar. Hüsran, zarar etmek, kaybetmek demek. Neyi kaybetmiştir? İnsanlığını kaybetmiştir. Hazreti insan olmayı kaybetmiştir. Cenneti kaybetmiştir. Rabbini kaybetmiştir. <Gülüyor> Hiç bundan büyük hüsran olur mu? Onun için kim hidayeti istiyorsa Allah'ın kitabına sarılmalıydır. Evet, Allah'ın Resulüne sarılmalıdır Benim için örnek, önder Allah'ın Resulüdür demelidir. O hayatı nasıl yaşamışsa benim de öyle yaşamam demelidir. ''Benim bu hayattaki hedefim Allah'ın Resulüne benzemektir, peygamberlere benzemektir, onlar gibi olmaktır.'' demelidir. Yoksa hidayeti kabul etmemiş. Kime benzemeye çalışıyorsa, kimi kendisine örnek almışsa, kimin yolunda yürüyorsa onun hidayetçisi odur. Yol göstericisi odur. O hidayet Allah'ın hidayeti değildir yani. Ama Allah ne buyurdu? Hidayetçi olarak Allah yeter dedi. Allah yetmez mi dedi? Sen demek ki Allah'ın hidayetini kabul etmiyorsun. Kendine başka hidayet arıyorsun öyle mi? Demen Yürü billahu en yehdiyahu. Allah kimi dilerse onu hidayete erdirir. Kim Allah'tan hidayeti dilerse Allah onu hidayete erdirir. Kimi de hidayete erdirirse bunun alameti nedir? Yeşrah sedrehu lil İslam. Onun göksünü İslam'a açar. Allah kime hidayet verirse yani kim Allah'tan hidayeti isterse Allah da onun hidayetini ister ve ona hidayeti verir. Nasıl veriyor? Nasıl veriyor? Nasıl belli olur? Hidayeti vermiş mi, vermemiş mi? Evet. Onun göksünü İslam'a açar. Göksünü Allah'a açar. Göksünü Allah'ı sevmeye açar. Allah'a teslim olmaya açar. Rabbini istemeye göksünü açar. Açınca ne olur? Evet. Göksü genişler. Ve men yurid en yudüllehu kimi de delalete bırakmak isterse, yani kim hidayeti tercih etmez, delalete kalmak isterse, يَجْعَلْ سَدْرَهُ دَيِّقَ Onun kalbi de daralır. Göksü sıkışır. Sen ona Allah'ı anlatıyorsun, göksü sıkışıyor. Ayet'i okuyorsun göğsü sıkışıyor. Genişlemesi gerekirken sıkışıyor. Evet, haricen keennema yas'adu fi's-sema. öyle sıkışıyor ki sen zannediyorsun ki göğe çıkacak. Sanki ona göğe çık demişsin. Yani ona Allah'a iman et diyorsun, Allah'a abd ol diyorsun, Rabb'ini dinle diyorsun. Göğsü öyle bir sıkışıyor, daralıyor ki sanki ona göğe çık diyorsun. Bu dalaleti te tercih eden insandır, hidayeti tercih etmeyen insandır. Cezali ki yeç alallahu risse Allah da onları o pislik içinde Murdarlık içinde öylece bırakır. Seni hidayete davet ediyor. Eğer gökyüzün sıkışıyor, daralıyor, bunalıyorsan göğe çıkacak. Sanki sana göğe çık demiş gibi zorlanıyorsam Allah seni orada bırakır dedi. Evet bunun farklı farklı halleri vardır. Birini Allah'a davet eder, Allah'ın vahyine davet edersin. Şeytan hemen ona yolu gösterir. Böyle yaşamak, böyle yapmak mümkün değildir. Sahabe gibi olmak mümkün değildir, diyor. Onlar sahabeydi. Onlar çok büyük insandı. Biz öyle yapamayız. Allah peygamberini örnek göstermiş. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yapmış diyoruz. Böyle yapmak lazım diyoruz. O Peygamber diyor. Biz kim o kim? Biz onun gibi yapamayız. İyi de Allah onu örnek olarak bize gönderdi. Bunun gibi yap dedi. Sen peygambere böyle mi iman ettin? Böyle mi kabul ediyorsun? Bu ne demektir? Bu gökyüz sıkışıyor, daralıyor. Sanki ona göğe çık diyorsun. Öylesine zorlanıyor. Bu daralettekidir. Hidayeti kabul etmeyen insandır dedi Allah. Allah da onu o pisliğin içinde bırakır dedi. Manevi pisliğin içinde bırakır dedi. وَلَوْ شِيْنَا لَاَتَيْنَا kulla nefsin هُدَاهَا Eğer biz dileseydik, her bir insana hidayetini verirdik. Yani zorla onu yola sokar, onu hidayete erdirirdik, dileseydik. وَلَاكِنْ kaulu milli ama dedi Allah benden söz çıkmıştır iş işten geçmiş bir kere bunu söyledim ne söyledim le emlele cehenneme Minercinnni ve nasi cma cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım diye benden söz çıkmış bir kere bunu böyle söyledim ve bu böyledir herkes kendi iradesiyle ya hidayeti tercih eder ya da tercih etmez. Hidayeti tercih etmezse delalette kaldır. Benden de söz çıkmıştır. Cehennemi cinlerden ve insanlardan olanlarla dolduracağım diye benden de söz çıkmıştır. Dolduracağım dedi. Tercih sizindir. Cehenneme gitmeyin. Koalendi, kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal ve kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal ve kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal bütün dinlere üstün kılmak için. Ve kefa billahi şehidâ. Şahit olarak Allah yeter. Evet, dinini bütün dinlere üstün kılmak için. Kim hayatını nasıl yaşıyorsa, o onun dinidir. Eğer hayatını Allah'ın dinine göre yaşıyorsa, o Allah'ın dinindedir. Yoksa kime göre yaşıyorsa, neye göre yaşıyorsa... O da onun dinidir. O Allah'ın dininde yaşamıyor. O Allah'ın dini değildir. Ama Allah kendi dinini bütün dinlere üstün kılacak dedi. <gülüyor> kendi dininde olanları üstün kılacak. Hem dünyada hem ahirette. Allah'ın şahitliği buna yeter dedi. Ben buna şahitlik ediyorum. Sen müminsen sen de bunu böyle bil dedi. Sen de şahitlik etti mi? Veleyağlama, kendi ilim verilenler, onlar bunu biliyor. Neyi biliyor? En nehul hakkı min Rabbik. Bu Kur'an'ın senin Rabbinden geldiğini biliyor. Ve bihi ve ona iman ederler. ve tok bite kalpleri Allah'ın kitabına Kur'an'a karşı saygı duysun. Ve inna Allah lehad ve hidayetin Allah'tan olduğunu hidayete erilsin diye bu kitabı gönderdiğini bilsinler ellezine amenu ila siratin mustakim evet. bu kitap Allah'ın bu kitabı hidayettir Bununla beraber sirat müstakime iletir dost doğru yola iletir vellezine tadu zadahum huda kim hidayeti isterse hidayeti kabul ederse onun hidayetini arttırırız. Hidayetin bir de artması ve eksilmesi varmış. Evet. Kim hidayeti kabul ederse onun hidayetini arttırırız. Ve atahum tekvahum. Bir de ona takvasını veririz. Onu takvali yaparız. Eğer biri Hidayeti kabul eder. Hidayette olursa onun takvası artar. Takvası kemale erinceye kadar artmaya devam eder. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilir, anlar, gereğini yerine getirmeye çalışır. Eğer böyle bir sorumluluk yoksa o hidayette değildir. Takvası da de olmamıştır. Allah ona takvayı vermemiştir o kabul etmemiştir yani. Ve yezidullahu lladine teddud. Evet Allah hidayeti kabul edenlere hidayetini arttırır. Vel bakiyatus salihatu <Sessizlik> hayrun indar rabbike sevapı. Salih amel ise Rabbinin katında sevapça ödül itibariyle hem ebedi hem daimidir ve hayrun meratdır. Bir de sonuç itibariyle daha hayırlıdır. Ellezina yesmaun yasmaunel kavl. O kimseler ki sözü dinlerler. Faytabiğonu ahsanı hu ama dinlediği her sözü kabul edip almaz. Sözün en güzeline tabi olurlar. En güzel söz kimin sözüdür? Allah'ın sözü. Ulayi kelle hedahumullah. İşte Allah onlara hidayet etmiştir. O sözün en güzelini dinleyenlere tabi olanlara hidayet etmiştir. Ve ulayike hum ulul elba. Gönül sahipleri de onlardır. Gönlünü çalıştırmış olanlar onlardır. Akrani kullanmış olanlar, kullananlar onlardır. Yani sözün bütününü dinler ama en güzeline tabi olur. Kim ne söylerse söylesin, yani paranca şöyle söyledi, filanca böyle söyledi deyip onu almaz. Hepsini dinler, sözün tamamını dinler ama en güzeline tabi olur. En güzel söz kimin sözüdür? Allah'ın sözü. Allah'ın kelamı. Mümin, Allah'ın sözünden başka söze güzel demeye utanmalıdır, hayal etmelidir. Sen müminsin. Ondan başkasına güzel diyemez. Onun sözünün olduğu yerde başka bir söze güzel diyemez. Eğer o söz ona uymuşsa güzeldir. O söz Allah'ın sözüyle güzelleşmişse güzeldir. Allah'ın güzelliğini anlatan aslında Allah'ın güzelliğini anlatmıyor. Kendisinin Allah'ın güzelliğiyle ne kadar güzelleştiğini anlatıyor. Allah'a ham eden Allah'ı övmüyor. Neyi övüyor? Hiç kimse hiçbir şekilde Allah'ı övemez. Yani bir zerre bir insanı nasıl anlatabilsin mesela? Övsün. Hiç yaratılmış, yaratanı övebilir mi? Gücü buna yeter mi? Hayır. Elhamdülillah Rabbil Alemin derken Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Ya Rabbi sen sana hamd ettiğin gibi hamde layıksın. Ben sana hamd edemem. Ben seni övemem. Benim gücüm buna yetmez. Sen seni sena ettiğin gibi yücesin. Hamde layıksın. Övgüye layıksın. Allah'a hamd eden de aslında kendini övmüştür. Daha doğrusu Allah onun diliyle onu övmüştür Allah'ı anlatırken hamd ederken tesbih ederken aslında Allah onu övüyor Allah'ın güzelliği onun üzerinde görünüyor Allah'a hamd etmese ne yapacak? başka şeyleri övecek, başkalarını övecek o da başkası kadar güzel olur. Nehnu naqusu aleyke nebaehum bil hak. Bir <Evet> Biz sana onların kıssalarını hak ile anlatıyoruz. Innehum fityatun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Onlar Rablerine iman eden gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Kim bunlar? Eshabiye. Evet. Onlar Rablerine iman eden gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Yani o bir adım atıyor Allah tamam diyor onu. Sen buna Rabbine iman ettin ya. Sen bunu hak ettin. Rabbini sevdin ya. Rabbim Allahtır dedin ya. Ben de senin hidayetini arttırırım. Seni kendime yaklaştırırım. Çekerim. Evet. Öyle hidayetini arttırdı ki şimdi bile onları övüyoruz. <gülüyor> Zalikel kitab Bakara suresinin baş tarafıdır bu. Zalikel kitabu la öden lil muttakim. Allah'ın kitabı hidayettir. Bu kitap kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Mütakiler için hidayettir. Yani kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilir, yerine getirmeye çalışırsa bu kitap ona hidayet olur. Başkalarına hidayet olmaz mı? Olmaz. O takva sahibi kimdir? Allah onu anlatıyor. Ellezine yümenüne bil gayb ve yümenüne selate ve mimma O ki gaybe iman eder. Görmeden Rabbin'e iman eder, cennete iman eder, cehenneme iman eder. Peygamberini de görmemiştir, ona iman eder. Gaybe iman eder. Namazı ikame eder. Namazla beraber ayağa kalkar. Namazla Allah'ın huzurunda durur. وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendisine rızık olarak verdiğimizden de evet Allah yolunda infak eder. İşte, budur dedi. Kur'an böyle olanlara hidayet olur dedi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ bir de onlar sana indirilene iman ederler. Senden önce indirilenlere de iman ederler. Yani Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a diğer peygamberlere indirilene de iman ederler. Öyle ayrım yok. Hepsi Allah'ın kelamidir. Hepsine iman eder. Gabil ahireti hum Ahirete de kesin kes inanırlar. Ahirete karşı yakın sahibidirler. Sanki ahireti görmüş gibidirler. ke ala hüden min rabbihim. İşte bunlar Rableri katında hidayet üzeredirler. Hidayete erenler bunlardır. Ve ulaike humul müflihun. Felaha erenler, kurtuluşa erenler Ebediyen kazanmış olanlar, muradına erenler bunlardır. Bu durumda Allah'ın koyduğu bu sınıra uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Bu özellikler bizde var mıdır, yok muydur? Evet, Bakacaksınız. ''Efe men ziyyüne lehu su'u ''Kötü ameli kendisine süslü görülmüş kimse'' ''Ferahu, fereahu hasena'' ''O kötü amelini güzel görür.'' ''Kötü ameli kendisine süslenmiş Kötü amelini güzel görür. Fe inne allâhe yudillû men yaşâ. Evet. Allah dilediğini delalette bırakır. Delalette kalmayı dileyeni delalette bırakır. Kötü ameli kendisine süslenmiş. Kötü amelini güzel görüyor. Allah onu delalette bırakır ve yehdi men yesha Kim de o halden kurtulmak isterse Allah ona hidayeti verir. Fe la tezheb nefsuke aleyhim haserat Onlar için hasret çekme dedi. Bu hitap Resulullah Efendimiz'edir. Onlar için hasret çekme, üzülme. Eğer onlar hidayeti dilerse onlara hidayeti veririm. Ama hidayeti dilemezse onları delalete bırakırım. Buna üzülme, buna hasret çekme. İnne Allaha alimun bima yasnaun. Allah onların ne yaptığını biliyor. Onların yaptıklarına göre onlara muamele eder. ve qalu in tattabi'el huda O delaletekiler, kafirler, münafıklar, müşrikler dediler ki eğer biz seninle beraber hidayeti kabul edersek seninle beraber hidayette olursak ne tahattif min ardihâ ardina. O zaman Bizi yerimizden, yurdumuzdan çıkarırlar. Oradan çıkarılırız. Onun için seninle beraber olamayız. İman etmeyenler böyle söylediler. Yani senin hak peygamber olduğunu biliyoruz ama eğer biz de senin hidayetini kabul edersek, seninle beraber hidayette olursak, yerimizden, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Zaten iman edenler Hicret etmek zorunda kaldılar, kovuldular. Yani imanın bedeli, hidayetin bedeli ne olursa olsun onu ödemen lazım dedi. Ödemezsen tercihsenin. Kul, de ki ne zaman ayet kul diye başlarsa, de ki diye başlarsa bu böyle olan ayetlere inşa ayeti denir. Ayetler ya inşa ayetidir ya da haber ayetidir. Ya haber veriyor ya da yapman gereken bir şeyi söylüyor. Kul diye başlıyorsa yapman gereken bir şeyi söylüyor. Hem de hemen başla diye, hem bunu söyle ayrıca bir de bunu ikrar etmen lazım. Yani kul huve allahu dediğinde de ki Allah birdir. Bunu hayatını hemen geçirmen lazım. Allah'ın birliğini kabul edip Evet, bütün şirklerden gönlünü temizlemen lazım. Kul deki aba hukul de ki eğer sizin babalarınız ve evna hukum çocuklarınız evlatlarınız ve ihvan hukum kardeşleriniz ve ezvaz eşleriniz ve ashiretukum akrabalarınız aşiretiniz ve emvalun ih o kazandığınız mallarınız ve ticaretin tekşeüne kesadeha kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakünü evleriniz terdevneha razı olduğunuz o evleriniz ehabbe ileykum minallah eğer onlar sizin için Allah'tan daha sevgili ise, siz onları Allah'tan daha çok seviyorsanız ve resulihi onları Resulünden daha çok seviyorsanız ve cihadin fi sevilihi Allah yolunda cihadtan daha çok seviyorsanız, feterebesu hatta yeeti Allahu bi emri Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah'tan belanızı bekleyin. Allah'ın gazabını bekleyin. Allah'ın gazabı geliyor, onu bekleyin. Başka bir kurtuluşunuz yok dedi yani Allah. Vallahu لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah fasık olan kavmi hidayete erdirmez. Böyle olanlar fasıktır. Evet, onun için bakacağız. Babalarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz eşlerimiz, aşiretimiz, malımız, ticaretimiz, evlerimiz, eğer bizim için Allah'tan, Resulünden, onun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise belamızı bulduk demek. Allah'tan sevgili, onu becerebiliriz. Resulünden sevgili, biraz zorlanırız ama onu da beceririz. Bir de Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse dedi. Sanki cihad hiç hayatımızda yok gibidir. Allah yolunda cehd etmek. Allah yolunda çaba gayret sarf etmek. Allah yolunda sıkıntıya katlanmak. Meşakhate katlanmak. Allah yolunda sıkıntıyı yüklenmek. Vahyi yüklenmek. Vahyi taşımak. Taşırken çaba gayret sarf etmek hem de bunu sevmek malından anasından babasından eşinden evladından kardeşinden evinden daha çok sevmek bu çok zor bir şey geriye tek bir çare kalıyor Allah fasıkları fasık kavmi hidayete erdirmez dedi böyle olanlar fasıktır dedi Yapılacak tek bir şey vardır. Olması gereken tek bir şey vardır. O da Allah'a aşık olmaktır. Allah deyince onun gönlünde her şeyin bitmesidir. Allah onun için her şeyden sevgili olursa babasından, kardeşinden, evladından, eşinden, evladından, ticaretinden, evinden, her şeyden sevgili olursa kurtulur. Allah yolunda çabasını, gayretini de sarf eder. Yoksa, yoksa bir felaket. Yoksa belanızı bekleyin dedi. Allah'ın emri gelinceye kadar derken, Allah'ın gazabı gelinceye kadar bekleyin. Gazap geliyor da insan bunun farkında değildir. Gazap geliyor. Gazaba uğrayanlar gazaba uğradığının farkında değildir. En büyük gazap gazaba kim uğramış? Şeytan uğramış. Şeytan Allah'ın gazabının içindedir. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmiştir. Rahmetinden mahrum kalmıştır. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmiştir. Eğer biri Allah'tan uzaklaştıysa, eğer biri için Allah her şeyin önünde ve üzerinde değilse, her şeyden sevgili değilse, Allah'ın sözü, kelamı her sözün üzerinde değilse, her sözden daha sevgili değilse, Allah'ın Resulü, Resulünün hayatı her hayatın üzerinde değilse, her hayattan daha sevgili değilse, o belasını bulmuştur. Onun kötü işi, kötü ameli ona süslü görülmüştür kötü ameleni güzel görüyor kötü amelinde seviyor harını seviyor yani berasını bulmuş hiç haberi yok wem <gülüyor> yehdihi'llahu <gülüyor> allah kime hidayet verirse o hidayettedir gerisi gerisi daralettedir allah neyle hidayeti veriyor kitabıyla peygamberiyle hidayeti vermiştir wem yudlil felen tecide lehu lehum euliyan <gülüyor> min Allah kimi de delalete bırakırsa ona Allah'tan başka dost yoktur dedi bulamazsın dedi ancak Allah ona yardım eder Allah da onu delalete bırakmıştır hiç kimse ona yardım edemez dedi ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala biz onu, o hidayeti kabul etmeyip, deralette bıraktığımız kimseyi kıyamet günü yüzü üzere, yüzüstü haş ederiz. ımmyen um ve bukmen ve sunma. Ama olarak, köl olarak, dilsiz olarak, sağır olarak onu haş ederiz. Mevahum cehennem. Onun gideceği yer cehennemdir. Kullema habet evet. Onların azabı hafifledikçe onların azabını arttırırız. Hem dünyada hem ahirette. Dalaletteki burada da azaptadır. Burada da feryat ediyor. Gönlü cehenneme dönmüş, onun için burada feryat ediyor. Feryattadır, feryat halindedir. Hidayeti kabul etmezse onu orada bırakırız. Bununla beraber onun sadece azabi artar. Ahirete gelince de bu hal onun için aynı ile geçerlidir. Eğer hidayete ermezse. Görüyoruz, herkes azaptadır. Herkes feryat ediyor. Genel olarak bu böyledir. Herkes şikayetçidir. Azap içindedir. O sadece azabını artırır, Hamd etmesini bilmiyor. Şükretmesini bilmiyor. Hayatın imtihan olduğunu kabul etmiyor, edemiyor. Üç kişi bir araya gelse, ya paharlıktan bahsediyor, zamdan bahsediyor, yoksulluktan bahsediyor, ya da birilerinin kötülüğünden bahsediyor. Cehennem yani, cehennem. Gönül cehenneme dönmüş. Cennete dönmüş gönül böyle değil cennete dönmüş gönül Allah der Allah'tan bahseder, hey! Allah'a hamd eder Allah'a şükreder Allah'ın güzelliğini anlatır ebedi hayatı nasıl kazanırız Allah'a nasıl abdoluruz onu anlatır aşk ve muhabbet halinde olur onun gönlü cennete döndüğü için nimeti artıyor öteki de konuşmakla sadece azabını arttırıyor bu onun dünyadaki halidir reki halde cehennemdeki Evet azabını artırır ateşini alevlendirir Evet niye Allah kör yo kör sahır ve dilsiz olarak yüz yüzüstü har buyurdu Çünkü Allah'ın ayetlerine karşı hakikate karşı kör davrandı sağır davrandı Sanki Allah'ın ayetlerini işitmemiş gibi yaptı. Bununla beraber Allah'ın ayetlerini ikrar etmedi. Hakkı, hakikati, doğruyu söylemedi, ikrar etmedi. Allah da sus dedi ona. Madem ki kör davrandın, kör ol. Sağır davrandın, sağır ol. Madem ki ayağa kalkmadın, Allah'ın huzurunda ayakta durmadın, kulluğunu yapmadın, yüz üstü sürün dedi. Kıyamet günü de onların hali böyledir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Bundan şüphe etmek küfürdür. Ya Allah'ın ayetlerine uyar, hidayetine uyarız, hidayeti kabul ederiz, hidayetçisini kabul ederiz. Ya da yüzüstü kör, sağır ve dilsiz olarak Allah'ın huzurunda haş oluruz. Uhamakanallahu li yudilla qauman ba'de iz hidahahu Allah bir kavme hidayet verdikten sonra kesinlikle asla onları deralete düşürmez. Ne zamana kadar? Hatta beyinlehum ma <mâ> yettekun. Onlara takvalarını belli edinceye kadar. Nasıl takvalı olmaları gerektiğini onlara öğretinceye kadar. Onlara Allah'a karşı sorumluluğunu öğretinceye kadar insanlara karşı, mahlukata karşı, Allah'ın kitabına karşı sorumluluğunu ona öğretinceye kadar onları delalete düşürmez. Ama bu takvayı verdikten sonra ne olur? Eğer o da takvasını kabul etmezse, takvalli olmayı kabul etmezse ne olur? İşte o zaman delalete düşer. Yoksa hidayete erdi, daha bir şey bilmeden yanlış yaptı, çukura yuvarlansın. Allah yok dedi öyle. Öyle yapmam. Ona takmasını belli etmeden, yolunu göstermeden, neden sakınması gerekir, Allah'ın huzurunda nasıl durması gerekir, onun sorumluluğu nedir, bunu ona öğretmeden, beyan etmeden onun hidayete düşmesine müsaade etmem dedi. İnne Allahe bi kulli şeyin alim. Muhakkak ki Allah, her şeyi bilendir. Evet. Allah her şeyi bilendir. Kuluna da öğretmeden, ona bildirmeden, onun delalete düşmesine müsaade etmez. Hidayetten sonra. وَلَوْ Allahu اللّٰهُ لَا جَمَعَهُمْ أَلَى huda Eğer Allah dileseydi, hepsini, hepinizi hidayet üzere toplardı. Herkes mutlaka hidayette olurdu. Fala tekune ne minel cahildin. Eğer bu böyleyse sakın cahillerden olma. Yani insanları ben hidayete erdiririm deyip kendini paralama. Allah herkese hidayeti tercih etme hakkı vermiştir. Bu tercihi onun yapması lazım. O yaparsa Allah hidayet edenleri bir araya toplar. Derhalde kalanları da orada yerinde bırakır. Onun için kendini de sorumlu tutma. Bu hitap Resulullah Efendimiz'edir. Kendini sorumlu tutma. Allahu nezzele sene hadisi kitab ben müteşeabihen mesaiye Allah sözün en güzelini uyumlu ve ahenkli olanı bir kitap olarak indirdi تَخْشَعِرُوا minhu جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُ Rablerine karşı haşyet duyanların derileri, kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri okununca, Allah'ın ayetlerine karşı onların Derileri, tüyleri ürperir. <Sümmet> ve kulubuhum ila zikrillah. Sonra onların kalpleri, derileri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Allah'ın ayetlerine karşı yumuşar, Allah'ın zikrine karşı da yumuşar. Zalike hudallahi yehdi bihi men yasha. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah onu dilediğine, Allah onu dileyene verir. Kim Allah'ın hidayetini isterse Allah bu hali ona verir. Evet onların kalpleri ve derileri ürperir. Bununla beraber yumuşar. Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Allah demeye karşı kalpleri yumuşar. Bu Allah'ın hidayetidir dedi. Ve yudillahu femalehu min Allah kimi de delalette bırakırsa ona hidayet edecek kimse yoktur. Ona hidayetçi bulamazsın. Yani ne peygamber ona hidayet edebilir ne de Hidayetçiler ona hidayet etmez edemez. Kimsenin gücü buna yetmez yani. Çünkü o Allah'tan haşyet duymuyor. Allah'a karşı saygılı değil, edepli değil. Ellediğine âmenû ve lem yalbisû îmânahum bi zulm. İman edip imanlarını zulümle karıştırmayanlar. İmanını zulümle, yani şirkle karıştırmayanlar ulaike lehumul emnu. İşte emniyette olanlar onlardır. Vehum muhtedun. Hidayette olanlar da onlardır. Yani imana şirki karıştırmayanlar emniyettedir ve hidayettedir. Onlar emin olabilir. Hidayette olduğundan emin olabilir. İmanına şirki karıştırmayanlar. İmanına şirki bulaştırmayanlar. Yoksa emnette olması, yani Allah'ın gazabından emnette olması mümkün değildir. Hidayette olması mümkün değildir. Emin olmasın dedi yani her an Allah'ın gazabı gelebilir dedi. Fariqan heda ve farihan hak aleyhimuddalele. İnsanlardan onlardan bir kısmına bir kısmı hidayette oldu. Allah onları hidayete erdirdi. Bir kısmına da azap hak oldu. Onlara delalet hak oldu delaleti kendileri tercih ettiği için delalet onlara hak oldu dedi Allah innehımı tehezü şeytan şeyatine evliyai min dunillah niye delalet onlara hak oldu çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanı şeytanları dost edindi hem de Allah'tan başka Allah'ın dostluğunu bile bile şeytanın dostluğunu tercih ettiler وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ Bir de şöyle hesap ettiler, şöyle zannettiler, onlar hidayettedir. Kendilerini bir de hidayette zannettiler. Şeytani dost edinmiş, şeytanın peşinden gidiyor, Rabbini dinlemesi gerekirken şeytani dinliyor, bir de kendini doğru yolda zannediyor. İşte bunlara delalet hak olmuştur dedi. İnna yamuru <gülüyor> men amene billahi Allah'ın mescitlerini kimler imar eder? Mescidin imari demek, mescidin sadece zahiri tarafını yapmak değildir. Mescidin imari demek aynı zamanda mescide secde edenleri davet etmek demektir. eğer orası insanla dolduysa, insanlar oraya geldiyse mescid imarı olmuştur. Hem zahiri imarı vardır, bu da onun manevi imaridir. Onun için Allah'ın mescidini kimle imar eder? Diriltir. Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, ve eqim selate ve ate zeka, namazı ikame edenler, zekati verenler Allah'ın mescitlerini imar ederler. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Onlar Allah'tan başkasından korkmazlar. Yani başkalarının hesabını yapmazlar. Kim ne demiş? Kim ne söylemiş? Buna bakmazlar. Onlar Allah'tan başkasından korkmazlar. Haşyet duymazlar. Çünkü Allah'tan başkasından haşyet duymak şirktir. Korkmak ayrı şey, haşyet duymak ayrı şey haşyet büyükün büyüklüğünden dolayı haşyet duyuyorsun. Eğer birini evet, bu şekilde büyük gördünse o şirk olur. Fa'sa ulayke en yekunu minel muhtedin. İşte böyle olanlar hidayette olduklarını umabilirler. Böyle olanlar hidayette olur. Ya iyyun nas, ey insanlar. Evet. Allah bütün insanlara birden hitap etti. Qad jāt jāt kum tun min Rabbikum. Evet. Ey insanlar, size Rabbinizden bir vaaz geldi. Vaaz. Bir üýt geldi. Rabbini size vaaz ediyor. Mev'ize. Ve şifa i lima fissudur. göğüslere şifa geldi kalplere gönüllere şifa geldi. Vahdan ve rahmet lil müminin. Evet müminler için hidayet ve rahmet olan evet, Allah'ın vahyi geldi. Allah'ın vahyi sizin için hidayettir. Müminler için hidayettir, rahmettir. Gönüllere şifadır. Allah'ın kullarına yaptığı üyüttür. Vaazdır. Bütün insanlar için. Dinleyen, Rabbini dinleyen kurtuluşa eriyor, hidayette oluyor, rahmetin içinde oluyor. Rabbini dinlemeyen rahmetinden mahrum kalıyor, hidayetten mahrum kalıyor. ''Kul ya Evet, Bu sefer hitabı Resulullah Efendimiz'e yaptı. ''De ki'' dedi. ''Bütün insanlara şöyle olmanız lazım.'' dedi. Evet, ''Ya eyyuhannas.'' Ey insanlar. ''Qed ca'ekumul haqqu min rabbikum.'' Rabbinizden size hak geldi. ''Femenih teda.'' Her kim ki onun da hidayeti bulursa, hidayette olursa, ve innema kendisi için kendi nefsi için hidayette olur yani Allah'a fayda vermez başkasına fayda vermez kendi nefsi için kendisi için hidayette olur. Ve innema yedillu aleyha kim de dalalete kalırsa Kur'an'ın hidayetini kabul etmezse bu kendi aleyhinedir. Kendisi kaybeder. Velma ana aleyküm bi vekil. Ben sizin üzerinizde vekil değilim. Ben sizin vekiliniz değilim. Yani sizin hesabınızı ben vermem de. Ve kezalik. enzelnahu ayatin bayyinat. Evet. Biz Kur'an'ı apaçık beyanat olarak gönderdik. Yani beyan ettik. Apaçık beyan ettik ve enellah yehdi men yurid. Eb muhakkak ki Allah dilediğine yani dileyene hidayeti verir. Kim Allah'tan hidayeti isterse Allah hidayeti ona verir. Ve innehu la huden ve rahmetun lil mu'minin. Bu Kur'an muhakkak ki müminler için hidayettir, rahmettir. İnne enzelna aleyke'l kitâbe lin nasi bil hak. Muhakkak evet. ki biz senin için evet. sana insanlar için hak ile kitabı indirdik. Femeni teda nefsi Her kim ki hidayetti olursa hidayeti kabul ederse kendisi için kabul etmiştir vemenellefelü aleyha kim de der kalırsa bu kendi aleyhindir vemaente aleyhim bir vekil Ben sizin üzerinizde bir vekil değilimdi ve kezalik Bu böyledir dedi Allah bu böyledir. Öncesinden söylediyse, bunun dışında bir şey söyleme dedi. Kimse bunun dışında bir şey söylemezsin. Bu böyledir dedi ve kezalik. Ohayna ileyke ruhan min emrina. Biz sana katımızdan bir ruh vahyettik. Bu Kur'an'ın ayetleri ruhtur dedi. İnsanı diriltir yani. Ma kunte tedri mel kitab sen kitap nedir? Bilmiyordun. Asla bunu idrak etmemiştim. Kitap okumamıştın. Bu hitap Resulullah Efendimiz'edir. Sen kitap nedir? Bunun idrakında değildin. Velel iman. İman nedir? Bunu da idrak etmemiştim. Evet. iman nedir? Kendine göre biliyorsun. Ama imanın hakikatini bilmiyordu. İdrak etmemiştim. Derinlemesini anlamamıştı Vla ki nuren. Ama biz onu yani kitabı bir nur kıldık. Nehdi biihi men ysha min ibadina. Biz onu da kullarımızdan dilediğimizi diliyeni hidayete erdiririz. Ve inneke la tehdi ila sirat il Evet. Muhakkak ki sen de insanları sirat müstakime hidayet ediyor, hidayetsiz. Demek ki Resulullah Efendimiz kitap nedir, iman nedir bilmiyormuş. İmanı kitaptan öğrenmiş. Dini kitaptan öğrenmiş. Her şeyi Allah'ın kitabından öğrenmiş. Allah'ın kitabıyla Hidayete, silat-ı müstakime davet ettiği için hidayetçi olmuş. Onun için hiç kimse Kur'an'dan başka Resulullah Efendimiz'e söz isnat edemez. Her neyi söylemişse o Kur'an'dandır. Çünkü dinini Kur'an'dan öğrenmiş. Allah öyle buyurdu. Haza <gülüyor> Evet. Bu hidayettir. Vellezine bi bi'ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerini evet, inkar edenler ise lehum azabun min ricdin elim. Evet. ki onlara en kötüsünden acı iç yakan bir azap vardır. Haza <gülüyor> besairu Bu İnsanlar için basirettir. Allah'ın vahyi insanlar için basirettir. Ve hüden ve hidayettir. Ve rahmetün li kavmi yukünün. Bilmek isteyen bir kavim içinde hidayet ve rahmettir. Haza beyanun linnas. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, bir açıklamadır ve huden ve hidayettir ve mevizetun lil muttaqin evet. muttakiler için Allah'a karşı sorumluluğunu bilip yerine getirmek isteyenler için de evet nedir evet. ve azr öğüttür nasihattır yol göstermedir meselullezine hamlu't teurate summe lem yahmiluha Kendilerine Tevrat'ı, evet, Tevrat yük yükletilip de sonra onları taşımayanların misali, durumu şuna benzer. Kemeselil himari, yahmülü esfara. Evet. Onların misali, kitap yüklü eşeğe benzer. Evet, eşeğin haline benzer. Kitabın ilmini almış ama onu yüklenmiyor sorumluluğunu yüklenmiyor. Gereğini yapmıyor ve yerine getirmiyor. Kitap yüklü eşek gibidir diyor Allah bunlar. Bise meselul kavmi'l-lezine kezabu bu bir lah. Bize lazım olan burasıdır. Allah bu ayeti bize söylüyor, onlara söylemiyor. Evet. Ne kötüdür o Allah'ın ayetlerini yalan sayanların kavminin hali ne kötüdür. Onların misali ne kötüdür. Onların eşek gibi olması ne kötüydür? Evet. كَزَّبُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, yalan sayanlar, kitap yüklü eşektir dedi Allah. Ayeti biliyor ama gereğini yapmıyor. İlmini biliyor, ilmini yüklenmiş. Kitabı yüklenmiş, gereğini yerine getirmiyor. Kitap yüklü eşek gibidir. Ne kötü misaldır bu dedi. Bu İnsanlığa, insan olmaya yakışmayan bir haldir. Vallahu la yahdil zalimin. Allah zalim olan kavmi hidayete erdirmez. Böyle yapanlar kendine zulmedenlerdir. Ayetin nuruyla aydınlanması gerekirken karanlata kalmışsa kendine zulmetmiştir. Kitap yüklü eşek olmuştur. Allah'ın ayetlerini yalan saydığından dolayı. Kul nahbitu minha cemia. Allah, oradan inin dedi, hep beraber oradan in, aşağı inin dedi. Kime söylüyor bunu? Hz. Havva'ya, Hz. Adem'e, bir de İblis'e. Oradan hep, toptan hepiniz oradan inin dedi. Nereye inin? Yeryüzüne inin dedi. فَاِمَّ يَاَتْيَنَّكُمْ مِنْنِ huda sonra benden eğer size bir hidayetçi gelirse femen tebi'e hidaye sizden her kim ki benim hidayetime, hidayetçime tabi olursa felâ aleyhim ve lâhum onun için ne bir korku ne de bir mahzun olmak yoktur dedi Allah hepiniz dedi aslında iblise de bir imkan vermiş oldu. Hadi tövbe et dedi. Hadi benim hidayetçime tabi ol dedi. Ama bunun içinde bir de peygamber var. Hazreti Adem var. Bu durumda hidayetçi kim oluyor? Cebrail aleyhisselam oluyor. Allah'ın vahyiyle gelip vahyi getirdiğinde dolayısıyla hidayet gene Allah'ın vahyidir. Onu getiren de hidayetçidir. Davet eden de hidayetçidir. Resulullah Efendimiz hidayetçidir, onun varisleri hidayetçidir. Evet. Allah nasıl beyan etmişse öyle öğreneceğiz inşallah. Ve kâl al ya kum O iman eden kişi dedi ki. Kimdir iman eden kişi? Fir'aun, Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u öldürmeye karar verdiğinde orada o anda imanını gizleyen bir zat çıktı oradan. Şöyle dedi buyurdu Allah. O iman eden dedi ki, ey kavmim ya kavmittebi'uni ey kavmim bana tabi olun. Bana uyun, bana güvenin kum, sizi hidayete erdireyim, sebiyle reşat, rüşt yoluna sizi hidayet edeyim. Reşit olma, yani kemale erme, rüştüne erme yoluna sizi hidayet edeyim, dedi. Allah ona mümin dedi. İmanını bir anda ortaya koydu ve davet etti. Kul: "Ya eyühen nas" de ki: "Ey insanlar! İnni Resulullah'ı aleyküm cemia. Ben hepinize gönderilmiş Allah'ın resulüyüm. Ellezî lehu mulku's semâvâti vel ard. göklerin ve yerin mülkü ona aittir. la ilâhe illâ Ondan başka ilah yoktur. Yuhyî ve yumit. Dirilten de öldüren de" odur. Fe amenu billahi ve resulih. Allah'a iman eden, resulüne iman eden. Ve resulihin nebiyil ümmi. Ümmi olan nebisine, peygamberine iman eden. Elledi yu'minu billahi ve kelimâtihî. O ki Allah'a ve Allah'ın kelimelerine, kitaplarına iman etmiş ve tabiûhu ona tabi olun. Leallekum teteedun. Eğer böyle yaparsanız o zaman kurtuluşa erebilirsiniz. Kemal ersel nafiikum resulen minkum. Sizden, sizin içinizden, sizin gibi Size bir resul gönderdik. Yetlu aleyküm ayatina. Size ayetlerimizi tilavet eder, okur ve yüzeki kum sizi teskeer eder, temizler ve yuallimukumul kitab size kitabı talim eder, öğretir ve hikme size hikmeti Allah'ın muradını öğretir ve yuallimukum malam tevkunu, taâlemun. Bir de size bilmediklerinizi öğretir. Evet, ayet devam ediyor. Peskuruni <gülüyor> eskurkum Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. وَشْكُرُونِ <gülüyor> وَلَا Beni zikredin ki bana şükretmiş olasınız. Yoksa küfredenlerden olmuş olursunuz, nankörlerden olmuş olursunuz. Ya yehel zine âmanu, ey iman edenler, isteğinu bis sabri ve selat. Sabır ve selatla Allah'tan isteyin. Sabır ve dua ile Allah'tan isteyin. Allah'tan isterken bir de sabredin. Acele etmeyin yani. İnnallah ma'as sabridin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve la tawwulu yuhtelu fi sebilillah fi sebilillahi emwatun allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin bel ahyae velakin la teş'urun onlar diridirler ama siz bunun şuurunda farkında olmazsınız siz bunu anlamazsınız hole nebluvennekum bi şeyin minel hauf sizi imtihana tabi tutacağız. Sizi biraz korkuyla, evet. korktuğunuz şeylerden dolayı, endişe ettiğiniz şeylerden dolayı sizi imtihana tabi tutacağız. Evet. Korkuyla imtihana tabi tutacağız. Ve açlıkla imtihana tabi tutacağız. Ve neksin minel emval. Malların eksiltilmesiyle yani fakirlikle sizi imtihana tabi tutacağız. Ve enfus canların eksikliğiyle, hastalıkla sizi imtihana tabi tutacağız. Ve semerat, sizi ürünlerle imtihana tabi tutacağız. Ve beş şiiri sabirin, sabredenleri müjdele. Elledine, ida esabethum musibetun. Onlar ki, onlara bir musibet isabet ettiğinde, bir bela, bir musibet onlara geldiğinde, kalu inna lillah. Onlar derler ki, biz Allah içiniz, biz Allah'a aitiz derler ve inna ilehi ve bizim dönüşümüz onadır derler. Inna <gülüyor> ledine yektubune ma enzelna minel bayyinat o kimseler ki Allah'ın indirdiği ayetleri o beyan ettiklerini onu çiğnetmederler evet onu gizler der yokmuş gibi muamele ederler ve min ba'ti ma beyennahu lin nasi fil kitab Allah Kitabında hidayeti beyan ettikten sonra onu gizleyenlere, evet onu gizleyenler var ya, ulai ke yelânuhumullahu ve yelânuhumul lain Allah onlara lanet etmiştir, lanet ediciler de onlara lanet etmiştir. Evet, hakkı gizleyen, hidayeti gizleyenlere Allah lanet etmiştir. Lanet ediciler de lanet etmiştir. Kimdir lanet ediciler? Eğer beyan olursa hidayete ben de hidayete ererdim diyenler. Neden bize bunu açıklamadın? Halbuki beyan edilse de hidayete ermeyecek ama bunu bahane gösterip ona lanet edecek. Nerede lanet edecek? Burada değil, cehennemde. Cehennemde ona lanet edecek. Sizin yüzünüzden biz cehenneme geldik, diyecekler. Onun için eğer biri hidayeti beyan etmiyorsa, Allah onu lanetlemiştir. Allah ayetlerini açıklamışken, biri onu ketmediyor, gizliyorsa, olduğu gibi onu ortaya koymuyorsa, Allah'ın lanetine uğramıştır o. Allah'ın ayetlerini bilenler korkmalıdır. Endişe etmelidir ben bunu eğer gizlersem Allah'ın lanetine uğrarım demelidir. Evet. Ayet devam ediyor. Bu Bakara suresinin 160. ayetidir. İllellezine tabu. Ama dedi Allah. Sonra böyle yapmış ama sonra ey, tövbe edenler. Ve eslahu. Tövbe edip kendini ıslah edenler ve beyanu bir de o gizlediklerini beyan ederlerse feulayke etubu aleyhim işte ben onların tövbesini kabul ederim töbe etti kendini nefsini islah etti bir de gizlediklerini de beyan ettiyse hakki hakikati olduğu gibi ortaya koyduysa ben de onun tövbesini kabul ederim ve ene ettevvabur rahim Muakkir kiben tevvab ve rahim. İnne allazina ve matu ve kuffar. Ancak dedi o inkar edip o küfür hali üzerinde ölenler ke aleyhim la'netullah. İşte Allah onlara lanet etmiştir. Ve melaiketi melekler ona danet etmiştir. Ve nâsi ecma'in. Bütün insanlar onlara danet etmiştir. terud teruddelale bil hüda. İşte onlar. Kimlerdir bunlar? Onlar hidayeti verip delaleti satın almış olanlardır. Hidayetin karşılığında delaleti satın almış olanlardır ve azaba bil mağfirete. Magfire. Mağfirete karşı azabı satın almış olanlardır. Ve ma esberehum ale'n Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıymış. Ummu allazi ersale bil huda. Odur resulünü hidayette gönderen ve dini ilhâk hidayetle ve hak diniyle ile gönderen Allah'tır. Li yushirahu <gülüyor> al-dini kulle. Dini bütün dinlere üstün kılmak için. Velau kelhal neşe Müşrikler bunu hoş görmese de Allah bunu yapacak. وَمَا مَنَعَ النَّاسِ نَاسَاً يُؤْمُنُوا اِذْ جَأَهُمُ الْهُدَى İnsanların hidayeti kabul etmemesinin sebebi اِلَّا en قَالُوا اَبَعَسَ اللّٰهُ دَشَرًا رَسُولًا Onların Allah bizi hidayete erdirmek için bir beşeri mi Resul olarak gönderdiği demeleridir hidayeti kabul etmemelerinin sebebi budur bir beşeri Resul olarak kabul etmedikleri için niye beşeri kabul etmiyor kendisi gibi birini kabul etmiyor eğer kabul ederse onun da onu örnek alıp onun gibi yapması lazım ama bir melek gelse zaten onun gibi yapması gerekmiyor o bir melektir diyor zaten biz onun gibi zaten olamayız. Zaten yapamayız. Ama bir beşer olursa ne olur? Senin için örnek olur bütün hayatıyla. en kuran Ben Kur'an okumakla emrolundum. Fe men Her kim ki hidayeti kabul ederse Kur'an ile hidayeti kabul ederse fe innema yehtedi li nefsihi. O kendi nefsi için, kendisi için hidayeti kabul etmiştir. Ve men derle, ve her kim de derlete kalmayı kabul ederse gene kendisi için derlete kalmıştır. Fe kul innema ena minel menzilim. De ki onlara ben sadece bir uyarıcıyım. Tehlikeyi haber veren yuridune li yutfi'u nurallahi bi'afwahihim evet onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışırlar evet Allah'ın nuru hidayettir <gülüyor> vallahu evet, mutimmu nurih ma hak ki Allah nurunu tamamlayacaktır velau karehen kafirun kafirler bunu çirkin görse hoş görmese de. Bey'in mesela Allah bunu yapacak. <gülüyor> evet. O'dur, resulünü hidayetle gönderen ve din hak, hak diniyle gönderen li dini kulli. Yani dinini bütün dinlere üstün kılmak için. Ve lekerihel müşrikun. Müşrikler bunu hoş görmese de Evet. Bir de hidayeti bulamayanlar var. Kısaca birkaç ayet de okuyacağız bugün inşallah. Men yudillahu felâ hâdiyeleh Allah kimi delalette bırakırsa onu hidayete erdirecek kimse yoktur. Ona hidayetçi bulunmaz. Ve yezeruhum fi tughyanihim Evet. Allah onları, taşkınlıkları o battıkları, bataklıkları içinde bırakır. Kölü kölüne onlar orada yuvalanıp kalırlar. Ve inted'uhum ila'l huda. La yesma'un. Eğer sen onları hidayete davet edersen onlar bunu işitmezler. Ve tarahum yenzuruna ileyke. Görürsün ki onlar sana bakıyorlar ve La Ama onlar seni görmüyor. Kime söyler bunu? Resulullah Efendimiz'e. Hidayete davet ediyorsun, seni işitmiyor. Onları sana bakar görüyorsun, ama onlar seni görmüyor. Gönlüyle bakmadığı için. Onu Allah'ın Resulü olarak göremiyor. Hidayete davet ediyor, daveti işitmiyor. Anlamıyor. Ya eyyüher Resul. Ey Rasul, ey Peygamber, Bellık ma ile eyle ki min Rabbi, sen sana Rabbinden indirileni teblig et. Ve inlem teğal. Eğer sen bunu yapmazsan, fema fema bellık te rızâle Sen onun resullüğünü yapmamış olursun. Vallahu Allahu yasimu ki min el Nas. Allah seni insanlardan korur. Evet, korkma, endişe etme. Sen Allah'ın sana indirdiğini tebliğ et. Allah seni insanlardan korur, muhafaza eder. İnnaallah la yehdil qawm kafirin. Allah kafir olan kavmi hidayete erdirmez. Allah nasıl ki Kur'an'ı bize hidayet olsun diye göndermişse? Bütün insanlara, onların peygamberini ve onlarla beraber gönderdiği kitabı onlara hidayet olarak göndermiştir. Allah Kur'an'da bunu da beyan eder. Onlar kendi peygamberlerine iman etmedikleri için, kendilerine gelen kitaba iman etmedikleri için kafir olmuşlardır. <gülüyor> Eğer biri hidayeti kabul etmezse, Allah'ın hidayetini kabul etmezse hiç kimse ona yardım edemez. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. İstegfir lehum evla testegfir lehum İster onlar için istiğfar et, ister onlar için istiğfar etme İntestegfir lehum seb'ine merreten İstersen onlar için 70 sefer istiğfar et keren yaghfiru llahu lehum Allah onları mağfiret edecek değil. Allah onları mağfiret etmez. Zalika bi annahum keferu billahi ve Niye Allah onları affetmiyor? Senin istiğfarını kabul etmiyor. Çünkü onlar Allah'a ve resulüne iman etmemiş, Allah'a ve resulüne karşı kafir olmuşlardır. Vallahu la yahdil kğmer onlar fasıktırlar. Allah fasık olan kavmi hidayete erdirmez. Ve inlem yetejiyülek. Eğer onlar senin davetine icabet etmezlerse, Allah'ın davetine icabet etmezlerse, falem ennma yattabiyouna <gülüyor> ehwa'ihum. Bil ki onlar kendi heveslerine tabi olmuşlardır. Allah'a ve Resulüne tabi olmayanlar kendi nefislerinin evet hevasına tabi olmuşlardır. Umen eddelle hevahu. Kendi nefsinin hevasına tabi olandan daha delalette kim vardır? Bi min Allah. Allah'tan bir hidayetçi olmadan, bir yol göstericisi olmadan kendi nefsinin hevasına tabi olandan daha delalette kim vardır? İnne Allahe la yehdil kavmel, zalimi. Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Ulaike lezineşterü delalete bil huda. İşte bunlar o kimselerdir ki hidayete karşılık delaleti satın almışlardır. Pemârıbihât ve makânı mühdedîn. Onlar, onların ticaretleri fayda vermemiş, hidayeti de bulamamışlardır. Allah hepimizi hidayete erenlerden eylesin. Hadi isminin tecelli ettiği kullarından eylesin. Kötü işi, kötü ameli kendisine Süslü görünüp, onu güzel görenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi hidayete ermiş, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle beraber eylesin. Amin. Allah bizi gazaba uğrayanlardan, deralete kalanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi hidayetiyle hidayete erdirsin inşallah. Amin ayetleriyle, Kur'an ile, ile hidayete erdirsin inşallah. Amin. Resulüyle, resulleriyle hidayete erdirsin inşallah. Amin. Allah bizi delalete kalanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi hidayetçi eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. bayan kardeşlerimiz soru sormuşlar. Bir kadın kemale erdikten sonra bir müşir-i tabi olmalı mıdır? Evet, i kamile tabi olmak demek Allah yolunda olmak demektir. Allah'a kul olmaya çalışanlarla beraber olup Allah'a kul olmak demektir. Bu bir ayrıcalık değildir. Bu özel bir durum değildir. Eğer bir işi yapacaksak Gidip bu işi en güzel kim yapıyorsa ondan öğrenmeye çalışıyoruz. Mürcil hikameli tabi olmak demek güzel kulluğunu yapmış olan biriyle beraber olup kulluğu ondan öğrenmek demektir. Onun için ne diyoruz? Mürcil hikameli tabi olmak gidip ip tutmak değildir. Gidip işte ben de size tabi oldum demek değildir. Ne demektir? söylüyoruz. Eğer biri bizim kulluğumuzu kabul ederse, kulluğumuzu beğenirse, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, abd olmak istiyorum derse bizi kabul etmiştir. Bizimle beraber olmayı kabul etmiştir. Tabi olmak bu demektir. Yoksa böyle kurya kendi kendine hayale kapılıp onu başka bir şey zannetmesi doğru değildir. Bütün nimetler kullukla beraber gelir. Sırat-ı müstakimle beraber gelir. En yüksek makam Allah'a abdolma makamidir. Kulluk makamidir. Abdiyet makamidir. En basit bir işte bile onu en iyi kim yapıyorsa, ondan öğrenmeye çalışıyorsak ebedi hayatımızla ilgili olan kulluğu birinden öğrenmek gerekmiyor mu? İşte. Müçhidikam bile tabi olmak demek, kulluğu birinden öğrenmek demektir. Abdiyeti birinden öğrenmek demektir. Korşun döktürmek caiz midir? Böyle saçma sapan şeyler bunlar. Korşunun ne faydası olur? Allah akıl vermiş, idrak vermiş. Bu dünyada çocuğu olmayanlar öbür dünyada nasıl mükafatlandırılır ve bunun için eşlere tepki gösterenler nasıl cezalandırılır? Allah bu dünyada bir nimeti kulundan esirgemişse kuluna bir nimeti vermemiş. Tarz et ki bir gözü yok, bir ayağı yok. Veya çocuğu yok. Böyle bir nimetin karşılığını hiç kimse hesap edemez. Hiç kimse bunu düşünemez. Bunun karşılığı nedir? Hiç kimse bunu düşünemez. Verince ayrı bir nimet olur. Vermeyince evet, ayrıca Allah ona ikramda bulunur. Bir kuluna bir nimeti vermemişse bil ki o nimete ermiştir bir kere. Ve hiç kimse o nimetin hesabını yapamaz. Yarın bunu göreceğiz. Vermişse nasıl yapılması lazım. Bu da onun için bir nimettir. O nimeti değerlendirip onunla ebedi hayatını kazanmaya çalışması lazım. Ama vermemişse bunun karşılığını söyleyemiyorum. Mesela normalde söylerim, konuşurum. Bak bunu söylemiyor, söyleyemiyorum. Bu nimetin karşılığını, çünkü Allah takdir ediyor. Bunun için eşlere tepki gösterenler nasıl cezalandırılır? Allah belasını zaten vermiştir. Evet. Allah belasını burada vermiştir, oraya gitmeden vermiştir. Yani Allah hüküm vermiştir, öteki Allah'ın hükmünü beğenmiyor. Belki utanmadan ben müminim de diyor yalnız. Sen nasıl iman etmişsin? Allah bir kuruluna çocuk vermiyor, öteki... Nasıl yani öyle konuşabiliyor? Bir de ben müminim diyor. Allah birine çocuk vermiyor, ona sıkıntıyı veriyor. Ne çocuğa ne olmuyor diye. Böyle olur mu? Allah buna gazap etmez mi? Burada Allah'ın gazabı yok mudur? Bunu görmemek için kör olmak lazım. Anne ve babasına asi olan evladı ahiret hayatında ne bekliyor? Asi olmak. Önce Allah'a asi oluyor mıyız, olmuyor mıyız? Önce ona bakmak lazım. Ana babaya asi olmak da ne kelimedi bu? Asi olmak bir tek Allah'a karşıyadır. Anaya babaya iyilik yapamak vardır. Anaya babaya öf dememek vardır. Anaya babaya kanadını germek vardır. Asi olmak. Kelime böyle kullanılmaz. Asi olmak bir tek kullukladır, Allah'a karşıyadır. İnsan edepli olmalıdır. Rabbine karşı terbiyeli olmalıdır. Evet. Ananın babanın hakkını Allah takdir etmiştir. Anaya babaya karşı vazifesini yerine getirmezse Allah'a karşı vazifesini yerine getirmemiştir. İşi doğru anlamak gerekiyor. Mesele şöyle ya da böyle yapmak değildir. Ana baba, sen acizken, gücün bir şeye yetmezken, sana rahmet kanadını germiş midir? Germiştir. Sana ikramda bulunmuş midir? Bulunmuştur. Seni yetiştirip büyütmüş midir? Büyütmüştür. Onlar da aynı duruma günde senin ne yapman lazım? Allah rahmet kanadını üzerine giyer dedi. İkisi veya ikisinden biri yaşlanıp sana muhtaç olursa ona öf bile deme dedi. Niye? Sen de büyüklüğünü göster. Onlar sana nasıl muamele ettiyse şimdi sen de onlara öyle muamele et dedi. Bu muameleyi yaparken nankör biri olmadığını ortaya koyuyorsun. Eğer sen insanlara karşı nankörsen, anaya babaya karşı nankörsen sen Allah'a karşı da nankörsün. Anaya babaya Allah'a nankörlük yapmamak başka şey, asi olmak kelimesini kullanmak başka şeydir. Çünkü bizim Rabbimiz Allah'tır. Yolu bize gösteren, hidayet yolunu gösteren Allah'tır. Allah'a asi olabilirsin ancak. Ama o senden bir direkte bulunmuş, makul ve mantıklıdır. Senin gücün buna yetiyor. Sen eğer bunu yerine getirmezsen nankör olmuş olursun, asi değil. Bir de bir yerde Allah'ın hükmü varsa, emri varsa orada kura itaat yoktur diyor Resulullah Efendimiz. Kura itaat olmaz. Bir yerde Allah'ın emri varsa kura itaat yok. Herkes kendi hesabını yapmalıdır. Allah'a göre hesabını yapmalıdır. Allah'a göre. Öyle kulaktan dolma bir bilgiyle değil. Allah'ın vahyiyle hesabını görmelidir. Burada. Kendi kendime, kendi halime baktığım zaman kendimden nefret ediyorum, düzelmek istiyorum ama kalbim o kadar kararmış ki tek başıma kalmış gibiyim. Ne yapmalıyım? Kendi kendimizden nefret etmek doğru değildir. Kendi nefsimizden nefret etsek geridir. Şeytanın elinde oyuncak olmuş olan nefsimizden nefret etsek doğrudur. Nefret ediyorsak o zaman ondan uzak durmamız lazım. Yani nefsimizden, nefsimizin arzularından, isteklerinden uzak durmamız lazım. Şeytandan uzak durmamız lazım. Ben kendimden nefret ediyorum deyince, sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin. Sen Allah'ın kendi ruhundan nefrettiği hazreti insansın. Kendimden nefret ediyorum demekle, Allah'tan nefret ediyorum demek aynı şeydir. Çok tehlikeli bir kelime. Nefsimden, nefsimin arzularından, isteklerinden, şeytanın verdiği vesveseden nefret ediyorum demek doğrudur. Ama kendimden nefret ediyorum demek başka bir şey. Allah kendinizi kınamayın dedi, kendinizi yermeyin dedi. Niye? Bu Allah'a ağır geliyor. Evet, Kendimizi yermiyoruz, kınamıyoruz, nefret etmiyoruz. Kendimizi seviyoruz. Kendimizi Allah için, Allah'tan dolayı seviyoruz. Allah kulünü yaratmadan önce sevmiş. Sevmiş, öyle yaratmış. Eğer onu varlıkta tutuyorsa, sevdiği içindir. Rahmet ediyorsa, sevdiği içindir. Rızkını veriyorsa, sevdiği içindir. Peygamber gönderip kendine davet ediyorsa, dostluğuna davet ediyorsa, kendi güzelliğini üzerinde göstersin diye, kendisine halife olsun diye eğer onu dünyaya göndermişse sevdiği içindir. Allah bizi seviyorsa bizim kendimizi Allah ile beraber sevmemiz lazım. Allah ile. Allah'ın bize verdiği kıymetle değerle beraber sevmemiz lazım. Yoksa etimizi, kemikimizi sevmek değil. Maneviyatımızı, manevi olarak kendimizi Allah ile beraber sevmemiz lazım. Asla nefret etmememiz lazım. Kendimizle beraber çünkü Allah'ı seveceğiz. Kendimizi sevmeden Allah'ı sevmek mümkün değildir. Bu demek değil ki yani günahımızı sevelim, yanlışımızı sevelim, nefsimizin şirkini sevelim demek değildir. Ben deyince Allah'ın bize nefret ruhu anlamak gerekiyor. Yoksa Nefsin, bedenin, arzuları, istekleri değil. O benlik değil. Allah hepimizi kendisini sevenlerden eylesin. Kendisiyle Rabbini sevenlerden eylesin. Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını da düşman olarak bilenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.